Merhabalar, ben Deniz Utkulayar. Ee, yeni bir Yeşil Şam programında tekrar sizlerle birlikteyiz. 94.9 Açık Radyo'da. Ee, bugün değişik ve farklı bir program olduğunu e, sosyal medyadan yayınlamıştım. Erhan Tuncer yanımda. Yazar, senarist, bir Yeşilçam Arkeoloğu Ercan evet. Tuncerem. Hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim abi, hoş bulduk. Bugün programımız birazcık farklı olacak. Nereden olacak? Yeşilçam Arkeolojisi programı olarak ikinci canlı yayın programımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Ve sağ olsun Erhan bizlerle. ilk program Kuntulgar'la yapmıştık. Harika. Tarzan filmleri üzerine görüşmüştük onunla. Bugün de Ercan'la aslında birazcık da geç kalmış bir, er pardon Erhan'la geç kalmış bir buluşma diyelim. Riyadigar Ejger kitabı var Erhan'ın ve onun üzerine uzandan beri sohbet etmek istiyordum. Bugün kısmetmiş diyelim. O zaman tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi aslında Ercan seninle, pardon Ercan ağzımız bir kez aldı. <gülüyor> Erhan seninle oldukça çok ortak yanımız var. Özellikle siten üçüncü adam sitesi istersen biraz e, senin bu yeşilçam çam e, araştırma konularına nasıl girdiğinle başlayalım. Ee, üçüncü adam benim 2009'da e, grafiker bir arkadaşım Gürkan Bayar'la beraber kurduğum bir Yeşilçam e, bloğu. E, uzun zamandan beridir hep hayalini kurduğumuz, yapmayı düşündüğümüz e, karakter oyuncularımıza bir iadeyi itibar kazandırmak adına e, yapmayı düşündüğümüz bir bloktu bu. E, 2009 yılında kuruldu bir hobi bir e, mesleğimizin yanında küçük bir uğraş gibi kuruldu. Ama e, yıllar geçtikçe o kadar çok kitleye ulaştı ve e, bir boşluk doldurduğunu hissettik gibiz. biz. Bu bir e, misyona dönüştü benim için. Hı. Ve e, şu anda blogda çok ciddi röportajlar yayınlanıyor. Belgesellerini yaptığım karakter oyuncularımızın ve e, bugün buraya konuk olarak gelmeme e, sebebiyet veren bir Yadigar Ejder kitabı da... E, ...blogun ilk e, ürünlerinden biri esasında... E, bir fiil onlar için çalışıyorum. Utku abi biliyorsun senin de bir mücadelen var. <gülüyor> Sinematik Yeşilçam. Bu bizim gerçekten ciddi bir arkeolojik kazımız bu süreç içerisinde. Yani gayri resmi sinema tarihini biz resmiyete neredeyse kavuşturmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Bununla ilgili hala hazırda işimin yanında bunu yapmaya çalışıyorum. Anladım bir de tabii senin e, Altın Koza'da bir... Evet... Filmi. Ben senaristlik ve yönetmenlik yapıyorum. Ağustos Böcekleri ve Karıncalar isimli bir film yaptım. Benim o Yıldırımlar, Erdem Akakçe, Gün Koper'in başrollerinde oynadığı. Festivale katıldık, güzel, keyifli bir süreç geçirdik. Altın Kuza çok önemsediğim, çok sevdiğim bir festival. Yılmaz Güney Kökeni'nden de kaynaklanıyor Belki. Ee, orada silama dolu bir beş gün geçirdik ee, Tabii hani bu işimin yanında Blokla ilgileniyor olmam Beni e, zamansal olarak zorluyor Hı. bazen Ama e, Çok keyif aldığım için yani bana hiçbir şey Zul gelmiyor bu işi yaparken e, Ve keşfediyorum sürekli olarak keşfediyorum Ve yeni bilgilere kavuşuyorum Bu yeni bilgileri de insanlarla paylaşmak Çok keyifli oluyor Şimdi aslında e, çok belki Klişe olacak bir soru soracağım ama sana Neden Yadigar Ejder'le İlk başladığını sormak. <gülüyor> Neden Yadigar Ejder? Yadigar Ejder e, sinemamız için çok kült bir karakter. Yani çok ciddi derecede kült bir karakter. Çünkü yaşayışı muammanlarla dolu, ölümü muammanlarla dolu... E, kendisiyle ilgili çok net bilgilere sahip değiliz. Yani birçok insanın bizim sinemamızda biyografisi yapılmıştır. Festivallere kitapçıkları yapılmıştır. Cüneyt Arkınların, Edi Sunların, Murat Soydanların her birinin bir biyografi kitabı vardır. Ama karakter oyuncularımızla ilgili bir araştırmaya kimse belki şimdiye kadar vakit ayırmadığı için hı hı. hatta biraz altını çizerek söylüyorum tenezül etmediği için. Çoğu kez de acı, acı bir şekilde söylüyorum bunu. Bir bilgi kirliliği vardı oyuncularımızla ilgili. Bu bilgi kirliliğinin en hat safada olduğu kişide Yadigarciğerdi. Ya yani taksim parkında donarak öldü. İşte kan davasından kaçmıştı falan. İşte gerçek ismi Yadigar değildi de başka bir ismiydi falan. Yadigar kuzuydu galiba. Genelde dananardı. Yadigar kuzu, ya, e, Yadigar kuzu hep Hı. olarak geçiyor. E, gerçek ismi Adnan Koyun. E, ardından Adnan Koyun yani Koyun soy ismi köylü olarak köyli oğlu olarak değiştiriliyor. Ee, ve yaşamı zaten şeylerle dolu maceralarla dolu, sinema sevgisiyle dolu bir karakter oyuncumuz ee, çok seviyorum Yadigar eşleri, yani sinemamızdaki konumunu çok önemsiyorum çünkü o benim için e, bir şeyleri temsil ediyor yani e, sinemamızdaki eee e, ...kenara köşeye itilen kişileri... ...temsil ediyor. Onların bir prototipi benim gözümde... ...yadigaleciler. Bu nedenle... ...bu kitabı yazdım ve, ve... ...ve çok ciddi bir... ...araştırma süreci sonucunda ortaya çıktı. İki buçuk, üç yıl yalnızca röportajlarla... ...geçti. Bir bunun ötesi de var... ...kitabın çıkma sürecinde. Ve kitap bu... Bilgi kirliliklerini gidermek adına mesela Taksim Parkı'nda ölmediğini hı hı. E, açıklığa kavuşturduk. Gerçek ismini, yaşay, yaşayışını, bir kan davasından kaçmadığını e, bunları açıklığa kavuşturduk. Ve kitap esasında yadigar ejderi anlatmakla birlikte karakter oyuncularımızın e, 60'larda 70'lerdeki yaşantılarına da bir ışık tutuyor. Bu amaçla da yazılmış bir evet, kitap. Benim kitapta en beğendiğim noktalardan bir tanesi aslında konuya giriş kısmın. E, çünkü açıkçası kitabı ilk elime aldığım zaman Yadikar Ejder hakkında ne kadar çok anlatabilecek konu var ama öyle bir giriş olmuş ki gerçekten açılmış bu. bunu sormak istiyorum. Üzerinden de aslında epey bir zaman geçti aslında hani bir genelde baktığımız yeni hani bir kitap değil sonuçta ama e, i̇kinci baskısı düşünülüyor mu mesela? E, i̇lk baskısı tükendi zannediyorum. Bu ara bir e, yani dağıtımcı ağıyla bir iletişimsizlik yaşamaktayız. E, ama zannediyorum ikinci baskısı yapılacak. Yani Hı -hı. ikinci baskıyı yapmak istiyoruz. Çünkü çok fazla kitapla ilgili bana ulaşanlar ve kitabı edinmek isteyenler var. E, yani buradan söyleyebilirim. Bende de iki tane var <gülüyor> kitap <Kitabımda> şu anda. <gülüyor> e, i̇kincisi basılacaktır diye tahmin ediyorum. Peki kitabı yazdıktan sonra eline e, yani ilk baskısı çıktıktan sonra eline yepyeni e, bilgiler ulaştı mı? Çünkü o öyle bir dediğin gibi arkeoloji kazı yapıyoruz. Yani arkeoloji de öyle bir şey aslında. Hani bir kazı yaparsın işte aslında onun altında başka bir yer daha vardır. Onu da kazmak zorunda kalıyoruz. Öyle bir durumlar oluştu mu peki? Çok fazla. Yani... İkinci baskıda zannediyorum filmografisi kafadan değişecek. Yani Hı -hı. filmografisinde benim 230 filmle sınırlandırdığım filmografi sinema yazarı, araştırmacı, sinema tarihçisi Alican Sekmeç abimin birçok değerli katkılarıyla 300 küsüre ulaştı filmleri ve yani bu filmleri tek tek izleyerek yazdı Alican abi. Artı birçok fotoğraf kendisiyle ilgili arşivime katıldı. Ben zaten Hı. sürekli lobiler araştırıyorum, fotoğraflar araştırıyorum ve onun hayatıyla ilgili filmlerde oynadığı filmlerle ilgili çok ciddi bir bilgi kirliliği vardı. Bunlar daha çok netleşmeye başladı. Mesela kitapta bahsi geçen ilk filminin Ayşacık Bahar Çiçeği olduğu tezi yine ben benim tarafından çürütüldü. <gülüyor> i̇lk filmi o değil. Ee, ilk filmi bir, bir ismini şu anda filmin hatırlayamıyorum ama bir e, hapishanenin bahçesinde geçen bir sahnede ilk olarak e, görüyoruz yadigaricileri 1971 yine yılında esasında ee, mesela bu bilgiler güncellendi yeni fotoğraflar güncellendi farklı anekdotlar hep geliyor bana ben kitabı yazdıktan sonra bir sürü hayranlarından işte ben de yolda karşılaşmıştım bana şöyle söylemişti. Bir hı hı. akşam biz bir yerlere gitmiştik bana içini dökmüştü ağlamıştı şunları anlatmıştı diye. Birçoğu hani Barış arkadaşım Barış Saydam ya kitabı okuduğumda Raşam onu izler gibi olmuştum demişti yani. Bir hı. olay var ve herkes farklı anlatıyor. Evet. Gerçekten de öyle bir şey yaşıyorum şu anda yani. Gelen bilgileri benim realit yani realiteden realite süzgecinden geçirip tekrar bir e, toparlamam gerekiyor. İkinci baskı e, biraz daha daha da derinlere belki inecek bu kitapla ilgili. Yani aslında durum o kadar e, zor olabiliyor ki çünkü bazı bilgileri alıyoruz. E, hani bunu 4-5 kişi de, farklı kişi de söylemiş olabiliyor. Sonra onun ...tam tersi bir bilgi de önümüze geliyor. Gerçekten hani bu Yeşilçam <gülüyor> arkeolojisi çok, derken... Çok, ...yani çok. şimdi biraz içimi dökeceğim... ...bir program da olur çünkü başka bir arkeolog <gülüyor> da ar geldiği zaman... ...meslekleşme oluyoruz öyle. <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> e, filmografisinde şöyle bir şey var. Mesela ben filmografisiyle ilgili... ...gilizgâhta e, şöyle bir şey belirtmiştim. E, biz bu kadarını bulduk... Ve bu kadarını sizlerle paylaştık. Ama siz burada yazan liste haricinde bir filmle karşılaşırsanız... ...evet onda da oynamıştır. Yani hmm. e, sonu yok bunun. Biz hala e, Aykut Aykut arkadaşımla, film arşivi yaptığım arkadaşımla... ...hep bir mesaj halindeyiz. Yadigar Yejder'le ilgili film geldi mi... Mesela VHS filmlerini buluyoruz bu ara. Bir hı hı. fiil. E, hatta bugün programda yayınlayacağımız sürprizlerden biri kendi sesiyle oynadığı ve kendi sesini çok net e, duyduğumuz e, filmden bir parça getirdim. E, mesela bu filmi yakın zamanda bulduk. Kitapta yok. Yeni kitapta olacak muhtemelen. Okuyor o zaman e, sesleri bir dinlelim biz. Tabii ki. Allah'ın amda vallasını can yapmışlar, ne rol kabiliyeti var, ne de yumruk çakmasını biliyor. Şöyle yüzükle eliyle bir çaktı Süleyman, yazdı, parçaladı beni. Geçmiş olsun be Fidura, takma kafamı. Gözüne gelmeden şüphesine. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buyur, İsmail abi, evet, pangazındaki platonu, tamam abi sağ ol. Ee, ne diyor üstüme, kibar kanser kostümü, peki ağabey, çövür. Evet, ne diyorsun? Murat'ın neler mi? o, kafirin ya. <gülüyor> Kabura çevirmiş bu Murat'ın. Yahu, kunduracağım <gülüyor> ben gerçekçi aktörüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Rehser vur deyince öldürüyor manyak. Allah Allah. Bin komaya soktu beni. Ee, Yapma. Beş saat sonra kendime zor geldim vallahi ya. Ne yaparsın sen bak. Sanat uğruna bu yola baş koymuşuz bir kere. Evet bir ilginç. Yani benim <gülüyor> daha önceden ve açıkça söylemek gerekirse neden kendi sesiyle oynamamış diye evet. insan düşünüyor değil mi? Evet çok e, kaliteli ve çok düzgün bir sesi var. Bu Çalgıcılar isimli bir VHS, yani video filmden e, alınan bir parça. E, filmde parça parça skeçlerle ilerliyor. Araya şarkılar giriyor, klipler giriyor. E, Yadigariciler de burada kendini esasında oynuyor. Yani hı hı. jönden dayak yiyen bir adam ve jönlerin e, bu işi bilmemesinden e, dem vuruyor. Ve sanki hani röportaj yapılmış gibi kendisiyle. O yüzden çok önemsiyorum bu kayıtları. Birçok Jön e, vurmayı bilmediği için, yumruk atmayı Cüneyt Harkın kadar bilmediği için çok ciddi set kazaları yaşanıyor. Ve Yadigar kendi sesiyle şu an buna tanıklık ettirmiş oldu bizi. E, bu yüzden çok kıymetli buluyorum bu kaydı. Aykut'a çok teşekkür ederim filmi bulduğu için. Evet biz de teşekkür ederiz. Bu arada gerçekten e, hani onun... Şimdi bazı oyuncular var. Onların sesine o kadar alışmışız ki dinlediğimiz zaman onları hani böyle yakıştıramıyor muyuz geliyor. Ama şimdi yar e da sesini duyunca ben hani o evet tam odur dedim hani böyle ilginç. Ve şimdi Saadet Denerbil genelde ona hep Yaman Okay Saadet Denerbil çok seslendiriyor. Özellikle işte Gersdikşaban'da e, e, onun çok ciddi bir e, Saadet Denerbil'in neredeyse bir oyuncu performansı var. E, genelde hepsi kötü adam sesi. Hep Saadet Denerbil özdeşleştiği özleştiği için e, onun sesi üzerine gidilmiş ama mesela ben bir, Aydın Babaoğlu ile ilgili bir röportaj yapmıştım birisiyle. Aydın Babaoğlu'nun sesinin Zonguldak'taki insanlar kendini seslendirdiğini düşünüyorlarmış. Çünkü sesi Timuçin Ceymaz'ın seslendirdiği sesle birebirmiş neredeyse. Yani niye kendisi seslendirmedi? Yani niye kendi sesiyle oynamadı? Bu e, herhalde işte zamansal ve hızlı üretimin yaşatmış olduğu teknik sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ya da hani belki o zaman e, stüdyoya girebilecek durum olmuştur. Bazen de e, galiba bu... Diksiyonla ilgili de bir durumda oluşuyor. Yani diksiyonla Hadi ilgili bakayım. bir sıkıntı var. Bir de yani şimdi Yadigar günde dört tane filmde oynuyor. Dublaje ne zaman gidecek? Ne zaman o metni okuyacak? Ne zaman metni ezberleyecek? Ve şimdi bu dinlediğimiz şey e, doğaçlama olarak büyük bölümü zannediyorum çekilmiş bir Hı -hı. sahne. E, o yüzden belki bir metni yorumlama konusunda başarısız olabilirdi de. E, bunu göze, yani göze almamak adına e, dublaja genelde döndürmek ilgili de bir durum olabilir. Evet. Ben onu Evet. Evet. evet, evet. O çok güzel. Teşekkür ederim. Ben Rica <gülüyor> ederim. Ee, şimdi tabii yani Yadigar Ejder e, kitabının onun da ikinci baskısını bekliyoruz ama başka bir planlar var mı peki? Başka planlar şöyle şu anda e, sinemamızın unutulmuş mesleği kavgacılık isimli bir e, kavgacı karakter oyuncularımız üzerine bir e, kitap çalışması yapıyorum. E, çok ciddi bir e, fotoğraf ve bilgi arşivi var elimde bunları zaten blogda parça parça yayınlıyorum. Ama bunu bir kitap haline getirmem gerektiğini Hı -hı. düşündüm. Çünkü blogda yayınlayamayacağım uzunlukta ve daha çok insana ulaşmasına hedef gördüğüm çok fazla bilgi var. Bir yandan bu kitap üzerine uğraşıyorum. Bir yandan da Yeşil Çağım'da senaryo isimli e, eski filmlerin e, sette kullanılan çekilmiş senaryolarındaki sette eskiden bir ya da iki tane senaryo var. Onla onlardan bir arşiv yapıyorum. Bu arşivi e, yeşilçamda senaryo kitabı içerisinde nasıl değerlendirilebilirim bilirim üzerine bir çalışma yapıp e, bir de işin senaryo kısmı ile ilgili bir e, arkeolojik kazıya giriştim. Biraz bir geçmiş olsun. E, çok hakikaten <gülüyor> geçmiş olsun. Çünkü Yorucu bir iş ve altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Çok detaylı, çok fazla e, materyal var elimde. E bir de benim işim senaristlik ve yönetmenlik Hı. olduğu için... ...ben hani bunun üzerinde kendimi uzmanlaştırmaya çalıştığım için... E, ...bu kitabı çok önemsiyorum. Çünkü batı kökenli senaryo kitapları bizim coğrafyamız insanlarına senaryo öğrencilerine pek faydalı olamıyor ve sinema tarihimizde senaryo yazımı ile ilgili bilgi konusunda bir boşluk var açıkçası senaristler biliniyor hangi filmleri yazdıkları biliniyor ama nasıl yazdıkları ile ilgili dokümanlar çok sınırlı sayıda var basılan kitaplar da ee, filmden sonra tekrar revize edilerek basılmış kitaplar. Hı -hı. Tam da karşılığı değil. Ben şimdi orijinal metinlerini insanlarla buluşturmayı planlıyorum. Üzerlerine notlar alınmış, kaç set günü çalışılmış, kaç metre film harcanmış... ...hangi sahillerin üzerine fragman olur notları düşürmüş. Bunları çok önemsediğim için bunun üzerine detaylı bir kitap olacak. Ee, i̇kisi şu anda e, ilerlerken zannediyorum bunlardan önce bir e, röportaj kitabı yayınlanacak... E, Blokta yayınladığım röportajların e, daha ayrıntılarının ve e, fotoğraf ve hiç yayınlanmayan Hı -hı. bilgilerin böyle harmanlandığı bir röportaj kitabı bu iki kitabın basımına kadarki süreçte arada o çıkacak diye düşünüyorum. Yani tebrik ediyorum seni çünkü e, ben hani belki yakında bir filmin işine daha girersin diye düşünüyordum ama e, yorucu bir şey ve hani e, birazcık da bu kitapların hani e, şimdi bunu söylemek... E, zorunda hissediyorum çünkü yani o kitaplar bazen bazı yönlerden dönüşümü de olmayan evet. ve tamamen kendine ideal bir Kesinlikle. idealist bir durum da var ve yani e, dört tane kitaptan bahsettim bana evet, yani dördüncü yani, kitaptan daha fazla dördüncü yani bu Yeni yazmakta olduğum üçü e, röportajlar kitabının büyük bölümü yazılı hı hı. zaten bazılarını e, blogda da yayınladım. Ama blogda yayınlayamayacağım ve yayınlamadı istemediğim bilgiler ve e, güncel fotoğraflarla birlikte daha detaylı bir röportaj kitabı planlıyorum. Buna çok e, yüksek bir mesai harcamayacağım çünkü her şey elimde zaten yazılı. Hı hı. Ama, e, zaten kitabı... ama zaten harcadım <gülüyor> tabii bu <gülüyor> süreç içerisinde 4-5 yıllık bir süreç içerisinde. Ama bu e, Kavgacılar kitabı ve senaryo kitabı başlı başına çalışılması gereken kitaplar. Bunların üzerine yoğun olarak çalışıyorum. E, yeni film m, projem zaten var. Yani bu, o benim işim olduğu için onu e, iki kitap yazayım sonra da filme geçeyim diyemiyorum. Hepsi paralel ilerliyor. Güzel. E, bu oyuna yazıyorum yani Anlaycan abi. Demek ki zaman planıman oldukça başarılı diyorum <gülüyor> <ben sana>. Gibi. <gülüyor> Şimdi tabii tebrik de etmek istiyorum sana. E, Teşekkür Önümüzdeki Aralık ayı için. Teşekkür Bütün bunların arasında... Ee... Kızımı heyecanla bekliyorum. Eşime buradan e, kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. E, kızımın çok ciddi bir bana uğru olduğuna inanıyorum. Ben ilk filmimle e, Adana Altın Koza'ya katıldım. Eylül ayında gittim. Kızımın ismi Eylül olacak. E, Eylül'ün bana bir Eylül uğru gelmesi çok mutlu etti beni. E, Eylül'de programdayım falan gibi birçok <gülüyor> süreci var bunun. E, umarım güzel olur. O güzel güzel. Süreç abi. güzel olur. Çok güzel çok güzel. ya Söylediğim gibi aslında benim için e, biraz da geç kalmış bir e, görüşme oldu seninle. Çünkü işte ben de sinematik yeşilçam hani macerasın. işte 2007'de başlamıştık sonra hatta sen de, senin de bazı yazıların evet. olmuştu. Sonra senin siteyi kurman var ve hani ne yalan söyleyeyim zaten 5-6 kişi kalmış gibi bir durum var. Hani bu blog ve internet üzerinden bahsediyorum ama e, bunu senin e, kitaba taşımış olman... Benim için çok değerli çünkü maalesef hani Türk okuyucusu diyelim özellikle blog gibi ya da web siteleri gibi yerlerde fazla okumayı sevmiyorlar. Çok maalesef. uzun yazılar olduğu zaman bu bilgilerin aslında bir şekilde hani matbu haline gelmesi daha evet. değerli kılıyor diyebiliriz. Ya da hani hepimizin yaptığını bir şekilde aslında ciddileştirildiğini de söyleyebilirim sana. Hani evet. Bunlar daha ileriye gittikçe. ...hani pek çok insanın da bu yaptığı araştırmalar... E, ...daha böyle... E, ...değer kazanmaya da başlayacak onun için... ...ben kendi adıma da aslında hem de... ...hani bütün bu e, site üzerine uğraşan... ...insan aradığına bir nevi teşekkür etmek istiyorum sana. Şimdi biz tekrar istersen... ...Yadegar Ejder e, konusuna dönelim. Yadegar Ejder'in... E, ben hani böyle bir müziklerde yer verdim dediğim zaman sen Yadigir bana hatırlatan bir meldi var demiştin. Evet, evet. Ee, ben aslında ona bir yer vermek istiyorum ama bir yaba neden hatırlattın? Neden bir... olduğunu anlatayım. Bloğu ilk kurduğumuzda Gürkan'la e, Barış Manço'nun böyle enstrümantal parçalarını dinleyerek hep fonda o varken bloğu çalışıyorduk. Bu süreç içerisinde bana hep o karakter oyuncularımızı anlatan ve o hep karakter oyuncularımızın e, hüznünü e, barındıran bir parça hep kulağımda çınladı. Ve e, müziğin en yükseldiği yere de küçük bir video hazırlamıştım. Direkt Yadigarecilerin bir resmini koymuştum. E, o yüzden e, bunun bu, bu parçanın çok e, benim için Yadigarecilerle ilgili kısmında bir önemi var açıkçası. Peki yani şarkı kimin? Onları da ne? Bu Barış Manço'nun. Barış Manço'ya ait bir e, parça. Hı -hı. Barış Manço'nun Beysur Mantar parçası. E, ve Nadir Güzel Esturum. Yani o süreç içerisinde çıkan nadir parçalarından biri. E, çok önemsiyorum. Ve Yatı Gerejiler ve onun nezdinde bütün karakter oyuncularımızın o çalkantılı, bazen çok ihtişamlı, bazen çok e, trajedilerle dolu yaşamına bir, bir nevi sanki fon müziği oluşturuyor bu müzik. E, umarım dinleyenler de aynı e, hüznü yaşarlar. Yok zaman dinliyoruz. Evet, şimdi tabii biz şarkı dinlerken Erhan'la yani tam sahneleri de söylemişti. Ya her anında YouTube'da YouTube'da değil ama bilgisayar üzerinde özellikle üçüncü adamın Facebook sayfasında videolar kısmında bu müziğin fondo olduğu bir video mevcut. Benim ilk blokla ilgili bir tanıtım videosu yaptığım bir parça bu esasında. Oradan izleyebilirler bu karakter ile ilgili hep bu müziği duyduğumda o yükselme anlarında hep Yadigar Ejderi, Hakkı Kıvancı, Suheyli abi falan hep görürüm. O yüzden dinletmek isterim. Peki o zaman şu, bu soruyu da sormam gerekiyor. Ee, başka bir ka karakter oyuncusunu üzerine, yani Yadigar Ejder kadar eğilmeyi düşünüyor musun peki? İki kişi var bununla ilgili. Mutlaka kitap yapmayı planladığım, hatta biri bir tık daha önde şu anda, Aydın Babaoğlu. Hı hı. E, yani bunu esasında biraz bir ironi yapacağım kendimle ilgili bu kitap sürecinde birini Türk sinemasının dev oyuncusu birini de en kısa boylu cüce oyuncusu üzerine yapmayı planlıyorum Aydın Babaoğlu da benim çok önemseydiğim. hayatı çok trajediyle dolu Zonguldak'ta maden işçiliği yapmış falan ve Zonguldak'ın maskotu bir adam Aydın Babaoğlu üzerine bir çalışmam var yani yandan yandan küçük küçük bilgi topluyorum. E bir de hiç vazgeçemediğim tabii Kadir Sabun benim e, yani Yadigar bir tık daha üstte bir ikinci adam neredeyse. Hı hı. E, ama o benim için çok önemli ve onunla ilgili mutlaka bir kitap yapacağım. Mesela e, bana sorulduğu zaman e, sence Yeşilçam'ın en önemli e, kadın oyuncusu kimdir dedikleri zaman ben üç kişinin üzerinde genelde dururum. Bunlardan bir tanesi Ali Yaron'a. Diğeri zaten Adile Naşit. Kesinlikle. Ee, Bir diye de benim için Ayşen Gurdadır mesela. Ee, ve ilginçtir. Hani Yeşilçam'ın güzel kadınları dendiği zaman da bazen mesela şakadan da olsa e, Adile Naşit'in kesinlikle ismini kullanırım ben. Kesinlikle. <gülüyor> ee, peki senin mesela e, çok özel hani tamam e, biliyoruz e, karakter oyuncularına üçüncü adam olarak ama senin için özel oyuncular hani Kadir Savun dışında... Ee, özel oyuncular Süheyl abi Süheyl Eriboz benim için çok özel bir e, konumdadır. Gülten Kaya çok önemsediğim bir kadın oyuncudur. Onu söyleyecektim. Yani biraz evet. kadın konusunda. Kadın konusunda esasında çok ciddi çalışmalarım var. Hatta bir dergiye e, Türk sinemasının üçüncü kadınlarını yazmıştım. Hı hı. E, orada Diclehan Babanlardan, e, Nermin Özteslerden bahsetmiştim. Hikmet Gül benim için çok önemlidir. Nermin Öztes çok önemlidir. Bu iki isim özellikle. E, ama hani belli bir dönem ciddi derecede istismar edildiğini düşündüm. Gülten Kaya şu an onun üzerine çok ciddi bir çalışma yapmaktayım çok yani. E, hazırlanıyorum. Bir sürü fotoğrafını ve bilgisini topluyorum ama yaşayıp yaşamadı ile ilgili henüz net bir bilgim yok bir rivayete göre Bursa'da yaşadığını evlenip Bursa'ya gittiğini duydum e, ama onunla ilgili bir şey yapacağım kesinlikle o çok güzel yani ben de yani buradan da hani elimden gelen her şeyi ha, teşekkür e, ederim desteği vermeye hazırım ben de teşekkür ederim e, biz o programın sonuna geldik e, Erhan'a çok teşekkür ederim ben teşekkür e, ederim umarım ilerleyen programlarda yine seninle birlikte farklı konuları da ele alırız burada. Burada. birlikte yatırız belki masa yatıracağımız belki değişik konular olur. Ee, önümüzdeki hafta Yeşilçam Arkeolojisi programında tekrar görüşmek üzere. Ee, hepinize hoşçakalın diyorum. Ee, 94.9 Açık Radyo'dan ee, iyi günler hepinize. Yeşilçam Arkeolojisi <gülüyor> Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri,